والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا فإنك علامات شوق قدير. اللهم أزل الإسلام والمسلمين وعالي كلمة الحق والدين برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأفضل والعافية والموافقة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ve'l fevze bil cenneti ve'l necati minel nar Allahümme aizzel İslam ve'l müslimin Ey bizim Allah'ımız sen bizleri yoktan var ettin varlığından haberdar ettin bizleri ümmeti Muhammed olaraktan yarattın İslam dinine mensub eyledin sana ne kadar şükredersek azdır ey bizim Allah'ımız ey bizim Allah'ımız her nerede olursak olalım dar anımızda geniş anımızda Bizlere kapını açmıştırsın. Kapını bizlere açıktır. O kapıdan bizleri ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi İslamiyeti aziz kıl. Ehlini aziz kıl. Müslümanların arasına nifak, fesat sokmak isteyen zümrelere fırsat verme ya Rabbi. Lutfunla ve ihsaninle ya Rabbi bizlere muamele yap. Evet değerli kardeşlerim, bugün sizlere izah edeceğim sahabenin adı Asım Bini Sabit. Sabit'in oğlu Asım Sabit'in oğlu Asım Hazretlerini bu büyük sahabeyi sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu sahabe bu sahabe Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini gören sohbetinde bulunan, beraber yaşayan, peygamber Efendimizin tavsiyesini alan büyük bir sahabedir. Büyük bir sahabedir. <gülüyor> Aleykümselam selam. Evet Asım Bini Sabit Hazretleri Asım Bini Sabit Hazretleri Büyük bir sahabesi Sahabe idi Zaman zuhur etti Öyle bir zamana rastladı ki Bu kişi öyle bir zamana rastladı ki Kureyşlerin En fazla öfkeli olduğu zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den En fazla intikam almak istedikleri zaman resulül i Efendimiz'i Nerede bulunursa bulunsun onu yok etmek için aranan bir zamana rastladı Kureyş kabilesi Bedir muharebesinde yenilgelerini mağlup olmalarının intikamını almak için almak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşine düştüler kalpleri fesatla dolu intikam çağrılarını her tarafa yayaraktan her tarafa yayaraktan Uhud muharebesi için gençlerini, kadınlarını, ileri gelen herkesi, ileri gelen herkesi topladılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin muharebesi için Medine'yi Münevvereye hareket ettiler. Evet, sadece erkekleri değil, sadece erkekler değil beraberinde kadınlarını, çocuklarını, şairlerini. Herkesi Beraberinde aldılar Doğru medine Münevvere'ye Hareket ettiler Kadınlarını almaktan maksat Savaş esnasında Kadınlar şiirler söyleyerekten Türküler söyleyerekten Zayıf hale düştükleri zaman Orduyu teşvik etmek için Böyle kişileri aldılar Böyle kadınları da aldılar Evet bu kadınların içerisinde Süfyan'ın hanımı Hint Bini Utbe bu varıdı. İkincisi Rubayte Bint Münne, Münni, Omru Amrıbni Hasın hanımı varıdı. Ve Sülefa Bint Saad bunun kendisi varıdı. Kocası varıdı ve üç tane de çocuğu varıdı. Hem beyi hem de üç tane çocuğu savaşa katıldı. Evet ne zaman ki ordu birbiriyle çarpışmaya başlayınca Hint ve diğerleri ellerine defi aldılar. Şiir söylemeye başladılar. Ordunun arkasında ordu çarpışıyor. Onlar orduyu teşvik etmek için şiir söylemeye başladılar. Ve şöyle dediler şiirlerinde biru, nuaniku ve nefruşun nemariku evtüdbiru nufariku bifiragin gayrı vakin Eğer sizler savaşa yönelir savaşta kazanacak olursanız Bizler sizleri bağrımıza başalız. Eğer savaştan kaçacak olursanız hiç acımadan da sizlerden yüz çeviririz. Bu şiirleri söylemeye başladılar. Evet bu şiirler devam ederken bir anda savaş onların lehine döndü. Kureyş'in lehine döndü. Kureyş'in lehine dönünce bu kadınlar beraberindeki olan bütün kadınlar Müslümanların safına girdiler. Herkes İntikam heyecanı almak için kimisi Müslümanların karnını yarıyor, şehit düşenlerin kimisi burnunu kesiyor, kimisi kulağını kesiyor. Hatta onlardan bir tanesi de amucası kocası ölen bir kişide Bedir muharebesinde kulaklarını keserekten sahabelerin burunlarını keserekten üzerine bir süs pencesi olaraktan kullanmıştır. Bu heyecan nasıl devam eder iken kadın Üç tane çocuğu, bir eşi katılan sülafe, bu kadın ise heyecanla etrafta hem kadın kocasını arıyor hem de üç tane çocuğunu arıyor. Sağa bakıyor kimseyi göremiyor, sola bakıyor kimseyi göremiyor, ne yapacağını şaşırıyor. Ve ordunun içerisine dalıyor. Müslümanların içerisinde hem intikam peşinde hem de onları aramaya çalışıyor. Ama araması boşa. Çünkü bir arada gördü ki, Kocası ölmüş, kanların içerisinde yatıyor. Onun üzerine azmış bir aslan gibi heyecana gelerekten tekrar ordun içine salıyor. Orada iki tane oğlunun öldüğünü görüyor. İki tane oğlunun öldüğünü görüyor. Münafi ve Kilap bu ikisi ölmüş. Cellas ismindeki çocuğu ise hala yaşıyor. Cellas ismindeki çocuğunun yanına vardı çocuğuna durumunu anlatmak için bir dahi sorular yönetti. Kanın içerisinde perişan bir haldeydi. Çocuk cevap veremedi. Oğlunun başını bacaklarının arasını aldı. Gözlerinin yaşını silerekten İsra'yla evladım sizi kim öldürdü? Nerede kardeşlerin? Onları ölü gördüm. Baban da ölmüştü. Sizleri kim öldürdü de İsra'yla soru sormaya başladı. O halde onun İsra'yı üzerine Cellas ismindeki oğlu dedi ki beni Asım beni sabit ve kardeşlerimi de o öldürdü dedi. Beni ve kardeşlerimi. iki kardeşimi öldüren odur. Beni de ağır yaralayan asım beni sabittir. Sayın anneciğim dedi. Evet bunun üzerine o da annesinin kucağında öldü. Bunun üzerine bunun üzerine kadın sülafa olan bu kadın Ahdetti, cezmetti. Bundan sonra hayat bana haram oldu. Yaşamak bana haramdır. Ne zaman ki bana, ne zaman ki bana, Kureyş kabilesi, Kureyşlerden herhangi bir tanesi, Asım'ın kellesini getirir. O kellesinin, kellesinin kafa kemiğinde, ne zaman ki iç kimi içecek olursam, dünyada yaşamak bana helaldir. Ben o ana kadar kendime, kendime, yaşamayı haram kılıyorum dedi. Aynı zamanda kim Asım'ın kellesini bana getirirse ona da büyük bir mükafatım var diye ahdetti. Böyle bir ahdin içerisinde bulundu. Evet bu nezirin üzerine bu ahdin üzerine hal devam ederken bu haber Kureyş kabilesine yayıldı. Kureyş kabilesine yayıldı ki Sülafe Sad'ın kızı Sülafe böyle bir ahdetmiş. Böyle bir nezir vermiş. Böyle bir ahdin içerisine girmiş diyerekten bu nezir kabilinin arasına yayılınca herkes istedi ki Asım'ı ben öldüreyim. Kellesini ben götüreyim ve bu verilen mükafatı ben alayım diye bütün gençlerin arzusu da buydu. Bunu arz etti herkes. Evet ne zaman ki Müslümanlar bu mağlubiyetten sonra bu mağlubiyetten sonra şeye döndüler Medine-i Münevvere'ye döndüler. Medine-i Münevvere'de olup bitenler, savaşta ceria edenler konuşulmaya başladı. Konuşulmaya başladı. Aralarında şöyle bir söz geçti. Asım beni sabit, üç tanesini acaba nasıl öldürdü? Ne kadar gücü varmış? Allah bu fırsatı ona nasıl verdi? Diyerekten kendi aralarında söz ceryan etmeye başladı. Bunun üzerine bir tanesi dedi ki, yahu duymadınız mı? Bedir Muharebesi'ne, Çıktığımız çıkmazdan birkaç daha önce Allah'ın Resulü bizleri çağırdı. Nasıl savaş edeceksiniz dediklerinde görmediniz mi? Eline okunu aldı, okunu aldı Asım ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben şöyle savaş yaparım. Eğer bana yüz zira kadarlar ise okumu atar onları vururum. Ondan aşağı ise başka silahımı kullanırım. Daha yakın ise şeyimi kullanırım, kırıcımı kullanırım ve böylelikle savaş ederim demedi mi? Allah'ın Resulüne, işte Allah'ın Resulüne böyle cevap veren kişi de o üç taneyi öldürmeye muvaffak oldu dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona dedi ki ben katele kim savaş eder edecek olursa fel yuqatil kema yukatul asım, asımış savaş ettiği gibi. Asibin cengaver olduğu gibi yapsın demedi mi Allah'ın Resulü? O şekilde söyledi. İşte bundan dolayı da, bundan dolayı da bu kahramanlıkla o üç taneyi öldürmek ona nasip oldu dediler. Evet hal böyle devam ediyor. Konuşuluyor. Zaman böyle zuhur ediyor. Devam ediyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Altı tane kişi seçti. Kureyş'e Muhaberat olaraktan göndermek istedi. Mekke-i Mükerreme'ye. Onların başına da Asıp ı Nebi Sabit'i lider dikti. Asıp Nebi Sabit, onların başına lider olaraktan gösterdi Peygamber Efendimiz. Komutan olaraktan dikti. O altı kişi devam ediyor. Mekke-i Mükerreme'nin yakınına gelince, Hüzeyl Kabilesi vardı. Hüzeyl Kabilesi bunların önüne geçti. Bunları durdurmak istedi Bunlar ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Vermiş olduğu Emri yerine getirmek için Ellerinden gelen gayreti Sarf etmeye başladılar Ama Hüzeyir kabilesi Büyük bir kabile Onlardan yakayı kullanmak kurtarma pek zor idi Ne yapacaklar idi Hüzeyir kabilesi bunlara dedi ki Sizler altı kişisiniz Bizlere gücünüz yetmez Gelin bizlere teslim olunuz Asla bizden sizlere bir şey yapmayacağız. Hayatınızı karanti altına alacağız dediler. Bunun üzerine Asım sabit dedi ki Ben asla bunların emaneti altına girmem. Ben asla bunların yedi altına girmem. Ben asla bunlara kendimi teslim etmem. Diye haykırdı kendisi. Kılajını aldı, karşılığına çıktı. Ve buna bir tanesi de tabi oldu. Geriye kalanlar ise, geriye kalanlar ise bunların arzularına teslim oldu. Evet, bu ikisi Asım ve diğer arkadaşları teslim olmayınca, teslim olmayınca bunlarla mücadele etmeye çalıştı. Ve mücadele esnasında hem Asım hem de o arkadaşı şehit düştü. Hem Asım hem de o arkadaşı şehit düştü. Diğer sahabeler de esir aldılar ama alın o dört sahabeyi de feci bir halde öldürdüler. Feci bir halde öldürdüler. İşte değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmeyen, peygamberi gönülden sevmeyen kişilerin hilesine asla güvenilmez. Onlar da teslim olmuştu. Sözlerine güvenmişlerdi. Yedeminlerine geçmişlerdi. Ama ne yaptılar? Asla onları affetmediler. Kafir böyledir. Dinsiz böyledir. İmansız böyledir. Allah'a iman etmeyenin hilesi büyüktür. Allah cümlemizi o kişilerin hilelerinden korusun, değerli kardeşlerim. Evet, Hüzey, bu Hüzey'in kabilesi olan kişiler bu iki kişiyi öldürdü. Öldürdüler ama Asım bin Sabit'in kim olduğunu bilmiyorlar. Ölenin bir tanesi odur bilmiyorlar. Onlar da doymuştu. Asım bir kişi öldürülecek olursa bu kadar mükafat var diye onlar da biliyordu. Çünkü Hüzeyir kabilesi Mekke'nin yakınında yaşıyorlardı. Mekke'de, Cercane'de bütün havadisler etrafa tez yayılıyor idi. Duymuşlardı bunu. Evet zaman zuhur ettikten sonra kısa bir zaman sonra anladılar ki ölenin bir tanesi de Asım. Sabit'in oğlu Asım. Bunun üzerine haber yayıldı. Hemen Kureyş kabilesi duydu. Derhal elçi gönderdiler. O elçiye büyük mükafatlar verdiler. Dediler ki alıp bunu Hüzeyl'e götüreceksin. Hüzeyl kabilesini vereceksin. Hüzeyl kabilesinden Asım'ın kellesini bize alıp geleceksin. Sadece istediğimiz bu. Hüzeyl kabilesine bu armağanı vereceksin. Bu hediyeleri vereceksin. Hüzeyl kabilesinden de Asım'ın kellesini bize getireceksin ki biz de sülafeye verelim de. Hiç değilse az dahi olsun yüreği soğusun. Üç tane Oğlu, bir tane kocası öldü diyerekten böyle bir tavsiyede bulundular. O elçiler geldi, Hüzeyl kabilesinin yanına, Hüzeyl kabilesine bunu anlattılar. Hediyeleri verdiler. Hediyeleri aldıktan sonra cenazenin başına gettiler. Cenazeyi kesip kellesini alacaklar. Cenazenin başını kesip kellesini alacaklar ki kellesini versinler de götürsünler. Onun üzerine... O sırada Allah o cenazenin başına, o büyük sahabenin başına, affedersiniz eşek arılarını gönderdi. Koca koca arılar gönderdi. Sarı sarı arılar gönderdi. Bu arılar öyle arılar ki, zehirli, ısırıcı, sokar, hem de büyük tehlikeli hayvanlar. Hayvanlar cenazeyi bürüdü. Kimseyi yaklaştırmıyor yaklaşanı ısırıyor. Gözünden, ayağından, elinden, dilinden ısırıyorlar. Hiç kimse yaklaşamıyor. Hiç kimse yaklaşamıyor o cenazenin yanına. Hal böyle devam ediyor. İleri gelenlerden bir tanesi dedi ki: "Ya niye bu kadar sıkıntıya düşüyorsunuz? Fazla yaklaşmayınız. Bunlar bir hayvandır. Güneş battıktan sonra, güneş battıktan sonra bunlar çekilir, gider. Biz ise kolarırsa kellesini alırız. Bunlara teslim ederiz." dediler. Evet hal böyle devam etti. Güneş battıktan sonra hakikaten de o hayvandan hepsi çekildi. Hiçbir hayvan kalmadı. Ama Allah sevdiği kişileri asla boş bırakmaz. Aklı hayale gelmeyen hadiseler cihan etti. Allah, Allah o kişiye o cenazeye o cenaze zaten şey etmişti yemin etmişti. Ey benim Allah'ım ey benim Allah'ım. Ben senin için savaş ediyorum. Benim kanımı, kemiğimi koru. Benim kanımı, kemiğimi asla Allah düşmanlarına teslim etme diye duası vardı. O savaşa girdiğinde böyle dua etmişti. Allahumme ey benim Allahım, inni ahmalulinke ve edafuan senin dinini savunuyorum. Senin dinin için savaş ediyorum. Fahmi lahmi, azmi benim kemiğimi, etimi koru. Allah'ın düşmanlarından bir tanesine Beni teslim etme diyerekten savaşa girmişti Evet duası buyudu. Bu duayla girmişti Bu duayla da şehit düşmüştü o zar. Evet zaman geçmedi ki fazla Hava büyük bir buluta Siyah bulutlarla doldu Kısa bir zaman, zaman içerisinde Öyle bir yağmur yağdı Öyle bir yağmur dağıdı ki Dağlar taşlar sel oldu aktı o ana kadar o diyarda yaşayan böyle bir yağmur görmemişti. Evet o gece böyle geçti. Sabahleyin aradılar daradılar. Asla Asım'ın cenazesini bulamadılar. Ne kadar aradılar ise iş sürücü getirdiler. Uzmanlar getirdiler. O çevrede yaşayan herkesi getirdiler. Asla Asım'ın cenazesini bulamadılar. Allah Asım'ın cenazesini onlara teslim etmedi. Çünkü o o teslim edilmiş olsaydı, sülafa ismindeki kadın kafa kemiğini alacaktı, onun içerisinde vardı, içki içecekti. Ama Allah'ın Allah'ın sevgili kulu, Allah'ı seven, peygamberi seven bir kişinin cesedi, mübarek cesedi öyle insanlara nasip olur mu? Asla olmaz. Evet değerli kardeşlerim, işte kim Allah'ı ile sever Allah'ın Resulü'nü hakkıyla sevecek olursa Allah onu hem cesedini korur, hem de varlığını korur, hem de hayatını korur, hem de her şeyini korur. İnne Allah yudafi anillezine amenu. Allah iman edenleri muzafa eder. Allah iman edenleri muzafa eder. İşte asibli sabitte hakkıyla Allah'ı sevdiğinden dolayı, peygamberi gönlünde beslediğinden dolayı onun uğrunda şehit olduğundan dolayı Allah onun cesedini korumuştur. Önce hayvanları göndermiştir. Azılı iki kanatlı arıları göndermiştir. Onlar savunmuştur. Onlar gittikten sonra nöbet başkasına düşmüştür. Havadan inen zimbille, zembillerle zimbillerle Allah onun cesedini korumuştur ve Rabbil alemin, Rabbil alemin ahdi vefa olaraktan. Ya Rabbi benim cesedimi, benim kemiğimi, benim etimi sen düşmanlarının koru diye bu duaya mazhar kalan Asım'ın cesedini Allah böyle korumuştur. Kim Allah'ı sever, Peygamber'i sever, onun yolunda yürüyecek olursa Allah da onu korur. Allah bizleri bizleri Asıbni Sabit'in sevmiş olduğu muhabbete bizleri nail eylesin. Allah bizleri korusun. Allah ümmeti Muhammed'i korusun. Allah ümmeti Muhammed'e arasına fitne fesat verek, vermek isteyen o kötü kalpli insanları münafık cümlelerin şerrinden Allah bizleri korusun değerli kardeşlerim. Evet onlar her tarafı aradılar, cesedi bulamadılar. Ve böylelikle perişan bir halde, üzüntülü bir halde memleketlerine döndüler. Allah onları korudu. Allah cümlemizi de korusun. Ve ahiru davan enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed. Mü'minler tarafından cenaze bulundu mu Bu efendim. Mü'minler tarafından, Müslümanlar tarafından cenaze bulundu mu? Yok bulunmadı. Cenaze hala bulunmadı. Çok arıyor. Ondan sonra işte yine bulunmadı cenaze. razı